Bir farz namazı ihtiyaten iki defa kılınır mı hocam? Hayır. SMS'te gelen bir i̇htiyaten soru. iki defa namaz olmaz. Namazı kılarsınız. Hı hı. Şöyle iki defa kılınabilir. Şimdi siz camiye gittiniz. Öğle namazın farzını kıldınız. Sünnetini kıldınız. Farzını kıldınız tek başınıza. Son iki rekat sünnetini de kıldınız. Tespihatını çekerken bir on kişilik grup geldi. Geçti birisi cemaatle namaz kılıyor. Siz de onlara uyabilir misiniz? Halbuki öğle namazını kılmıştınız. Hı hı. Evet uyabilirsiniz. Bu ikinci defa kıldığınız namaz artık bir nafile namazı dönüşür. Ama tek başınıza namazı kıldınız. Evde kıldınız, camide kıldınız. Kırda bayırda herhangi bir yerde kıldınız. Ya bu namazım oldu mu olmadı mı? Neyse ihtiyatan bir daha kılayım. Doğru bir şey değil. Farz namaz niyetiyle değil mi? Tabii. Doğru değil. Evet. Yani böyle bir uygulama yok yani. Peramerimiz zamanında da yok, daha sonra da yok. Yani kıldığımız namazı ihtiyacatten bir daha kılalım diye. Şimdi yani namazım oldu mu o, olmadı mı O zaman diye. bak bu davranış var ya, kişi yavaş yavaş vesveseye ve vehme götür, bir hastalık haline gelir. İçinden çıkılmaz hale Tabii geliyor. Tabii şimdi adam zamanda abdesti zamanda. alıyor, şimdi diyor ki ya benim şu dirseğimde kuru yer kalmış olabilir diyor. Bir daha abdesti alıyor, ya şu tarafta kalmış olabilir diyor bir daha abdest alıyor. Topumda kalmış olabilir diyor. Bir daha abdest alıyor. Beş defa, on defa abdest alıyor. Ya bu, böyle bir şey olmaz. Bu hastalıktır. Hmm. Yani namazı da öyle düşünebilirsiniz. Evet.